Sophie'nin Dünyası Jostein Stain Gordur 3000 yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz. Günü gününe yaşar ancak. Göçe. Cennet Bahçesi. Eninde sonunda herhangi bir zaman, herhangi bir şey boşluktan ve hiçlikten çıkmış olmalı. Sophie Amutsen okuldan eve dönüyordu. Yolun bir kısmını Jorun'la birlikte yürümüştü. Robotlar hakkında konuşmuşlardı hep. Jorun'a kalırsa İnsan beyni karmaşık bir bilgisayardan ibaretti. Sophie pek emin değildi bunda. İnsanın bir makineden daha fazla bir şey olması gerekmez miydi? Süpermarketin orada yolları ayrılıyordu. Bahçeli evlerle dolu bir dış mahallenin sonunda oturan Sophie'nin yolu, Jorun'unkinin iki katıydı neredeyse. Sanki dünyanın öbür ucundaydı evi. Bahçelerinin ardında başka bir ev yoktu. Orman vardı sadece. Sophie... Clover Wayne'e saptı, sonuna kadar yürüyüp keskin bir viraj aldı. Kaptan virajı denilen yerde burası. Cumartesi ve pazar günleri dışında hemen hiç kimseye rastlanmazdı. Mayıs'ın ilk günlerinden biriydi. Bazı bahçelerde meyve ağaçlarının dibindeki nergisler parlak sarı çiçeklerini açmıştı bile. Kuş ağaçlarından incecik yeşil tüller sarkıyordu. Bu mevsimde her şeyin büyümeye, serpilmeye başlaması tuhaf değil miydi? Hava ısınıp kalmış, son karlarda erir erimez şu cansız topraktan tonlarca yeşil bitkinin fışkırması nasıl oluyordu acaba? Bahçe kapısını açmadan önce posta kutusuna baktı Sophie. Genellikle hep reklamlarla dolu olurdu kutu. Bir de annesine gönderilmiş büyük boy zarflar çıkardı. Sophie de odasına çıkıp ev ödevlerini yapmaya başlamadan önce... Mutfak masasının üstüne yığardı hepsini. Bazen babası için banka hesapları geldiği de oluyordu. Ama öyle normal babalardan değildi Sofi'nin babası. Bir petrol tankerinin kapsanıydı ve neredeyse bütün yıl yollardaydı. Arada birkaç haftalığına eve geldiği zamanlar terliklerini sürüye sürüye dolanır durur, Sofi ve annesiyle iştenlikle ilgilenirdi. Ama yolculuk yaptığı zamanlar çok uzaklarda gibiydi. Bugün yeşil renkli koskoca posta kutusunda sadece bir mektup vardı. Hem de Sophie'ye gelmiş bir mektup. Sophie Amutsen yazılıydı küçük zarfta. Clover Wayne 3. Hepsi bu kadar. Gönderen belli değildi. Pul bile yapıştırılmamıştı. Sophie bahçe kapısını kapar kapamaz zarfa açtı. Küçücük bir kağıt çıktı içinden. Zarfın kendisinden daha büyük değildi ve üstünde bir tek soru vardı. Kimsin sen? Hepsi bu kadar. Ne bir selam ne de gönderenin adı. Sadece elle yazılmış bu iki sözcük ardından da kocaman bir soru işareti. Bir daha baktı zarfa. Gerçekten de kendisine gelmişti mektup. Peki ama kim getirip atmıştı kutunun içine? Sophie aceleyle kırmızı evin kapısını açtı. Kedisi şerekan her zamanki gibi çalıların arasından sıyrılıp merdivene sıçramayı ve Sophie daha kapıyı kapatmadan eve girmeyi başarmıştı. Pisi pisi pisi. Sophie'nin annesi bir şeye kızdığında evin hayvanat bahçesine benzediğini söylerdi bazen. Çeşitli hayvanlarla doluydu evleri gerçekten de. Sophie koleksiyonundan gayet memnundu. Önce içinde altın kız, kırmızı başlıklı kız ve kara oğlanın yüzdüğü küçük bir akvaryumu olmuş. Bunu muhabbet kuşları Simit ve Sumul, Kaplumbağa Govinda, ve son olarak da sarı kahverengi bir çekir olan Şerekan izlemişti. Annesi geç vakitlere kadar çalıştı ve babası da dünyayı gezip durduğu için bütün bu hayvanları o oyalansın diye almışlardı. Sofi okul çantasını bir köşeye fırlattı. Şerekan'ın kabına kedi maması doldurdu. Sonra esrarengiz mektubu alıp mutfaktaki taburelerden birine ilişti. Kimsin sen? Bir bilse? Sofi Amut sendi tabii. Ama kimdi bu Sophie Amutsen? İşte bunu doğru dürüst anlamış değildi henüz. Ya başka bir adı olsa? Mesela Anne Kunutsen. Birdenbire başka biri mi olacaktı o zaman? Birden babasının ona Sinova adını koymak istediğini hatırladı. Sophie elini uzatıp kendini Sinova ve Amutsen olarak tanıtırken hayal etmeye çalıştı. Sophie bunun nasıl bir şey olacağını düşündü. Ama bir türlü olmuyordu ki. Hep başka biri gibi tasavvur ediyordu kendini. Tabureden inip elindeki tuhaf mektupla birlikte banyoya gitti. Aynanın karşısına geçti, gözlerinin içine baktı. ''Ben Sophie Amutsen'im'' dedi kendi kendine. Aynadaki kız hiç cevap vermedi. Yüzünde en ufak bir değişiklik bile olmamıştı. Sophie ne yaparsa yapsın o da hep aynı şeyi yapıyordu. Yıldırım hızıyla bir hareket yaptı Sophie. Aynadaki resmi geride bırakmak istiyordu. Ama boşuna. Görüntü tam onun kadar hızlıydı. Kimsin sen diye sordu Sophie. Yine cevap yoktu. Ama bir an için soruyu kendisinin mi yoksa aynadaki görüntüsünün mü sorduğundan emin olamamıştı bu kez. İşaret parmağını burnuna bastırdı Sophie. Sen bensin. Yanıt alamayınca cümleyi tersine çevirdi. Ben senim. Sophie mutsen kendi görünüşünden hiçbir zaman çok memnun olamamıştı. Badem gibi güzel gözleri olduğunu duyuyordu sık sık. Ama belli ki burnu pek küçük, ağzı da biraz fazla büyük olduğundan söylüyorlardı bunu. Ayrıca kulakları da gözlerine çok yakındı. Ama en kötüsü bir türlü biçime girmeyen o dümdüz saçlardı. Bazen babası saçlarını okşayıp "Cloud de Beusine'in bir bestesinin adıyla keten saçlı kız" derdi Sophie. Ye. Söylemesi kolaydı tabii. Bütün hayatı boyunca dümdüz aşağı sarkan siyah uzun saçlarla yaşamak zorunda olan kendisi değildi ki. Ne saç spreyi yarıyordu işe ne de jöle. Bazen dış görünüşünü o kadar acayip buluyordu ki sakın bir doğum hatası olmasın diye soruyordu kendi kendine. Zaten annesi de zor bir doğum olduğunu anlatmıştı. Ama insanın nasıl göründüğü doğumuna mı bağlıydı gerçekten? Kim olduğunu bilememesi komik değil miydi? Ya kendi görünüşünü belirleyememek biraz fazla kaçmıyor muydu? Sanki beşiğinde gelip bulmuştu bu görünüş onu. Arkadaşlarını seçebilirdi belki ama kendisini seçmemişti. Hatta insan olmaya bile karar vermiş değildi. İnsan neydi peki? Sophie yine aynadaki kıza baktı. Sanırım en iyisi biyoloji ödevini yapmak dedi. Böylece kendi kendini bağışlamak istiyordu sanki. Hemen dışarı koridora çıktı. ''Yoo hayır, bahçeye gitsem daha iyi olacak diye düşündü. Pisi pisi, pisi pisi, Sophie kediyi dışarıdaki merdivene kışkışladı. Sonra da ardında bıraktığı kapıyı kapadı. Elinde esrarengiz mektup, çakıllı yolun üstünde dururken birden tuhaf bir duyguya kapıldı. Büyü gücüyle cam bulmuş bir oyuncak bebek gibi hissediyordu kendini. Bu dünyada bulunması ve şaşırtıcı bir masalın içinde yaşıyor olması tuhaf değil miydi? Şerekan zarif bir hareketle çakıllı yolun üstünden sıçrayıp sık Frank hüzümü çallıkların arasında kayboldu. Hayat dolu bir kedi. Beyaz bıyıklarından bedeninin en sonunda kırbaç gibi sallanan kuyruğuna kadar canlı. O da bahçedeydi. Ama hiç de Sophie gibi farkında değildi bunun. Kısa bir süre var olduğunu düşünen Sophie her zaman böyle olmayacağını da düşündü elinde olmalı. ''Şimdi dünyadayım'' dedi kendi kendine. ''Ama bir gün yok olacağım.'' Ölümden sonra bir hayat var mıydı acaba? İşte kedinin farkında olmadığı bir soru daha. Sophie'nin babaannesi öleli çok olmamıştı henüz. 6 ayı biraz geçmişti ve her gün onu ne kadar özlediğini düşünüyordu Sophie. Yaşamın bir sonu olması haksızlık değil midir? Düşüncelere gömülmüş bir halde çakıllı yolda durdu öylece. Var olduğunu çok yoğun bir şekilde düşünüp bir gün olmayacağını unutmaya çalışıyordu. Ama kesinlikle imkansız bir şey de bu. Varoluşunu ne kadar çok düşünürse düşünsün, hemen yaşamın sonu olduğu düşüncesi de geliveriyordu aklına. Bunun tam tersi de geçerliydi. Bir gün yok olacağını kuvvetle hissederse, yaşamın nasıl sonsuz bir değere sahip olduğunu da asıl o zaman anlıyordu. Madalyonun bir yüzü ne kadar büyük ve belirginse, diğer yüzü de o kadar büyük ve belirgindir. Yaşam ve ölüm aynı şeyin iki yüzüydü. İnsan öleceğini fark etmiyorsa varoluşunda yaşayamaz diye düşündü. Ve bir yandan yaşamın ne kadar harika olduğunu düşünmeden de ölmek zorunda olduğumuzu düşünmek imkansız. Babaannesinin hastalığını öğrendiği gün buna benzer bir şey söylediğini hatırladı Sufi. Hayatın ne kadar zengin bir şey olduğunu ancak şimdi anlıyorum demişti. Çoğu insanın hayatın ne kadar güzel olduğunu anlamak için Önce hasta olması gerekiyordu ne yazık ki ya da en azından posta kutusunda esrarengiz bir mektup bulması. Başka mektup var mı diye gidip baksa mı? Bahçe kapısına koştu Sophie, yeşil kapağı açtı. Öncekinin aynı bir zarfla karşılaşıp ürperdi. İlk mektubu alırken kutuda başka bir şey olmadığına emin de oysa. Bu zarfta da kendi adı yazılıydı. Yırtıp açtı, beyaz bir kağıt çıktı içinden. Tıpkı ilk zarftaki gibi. Dünya nereden çıktı diye yazılmıştı kağıda. Hiçbir fikrim yok dedi Sophie kendi kendine. Bunu hiç kimse bilemez ki. Ama yine de Sophie'ye göre yerinde bir soruydu bu. Ömründe ilk defa en azından nereden geldiğini sormadan bir dünyada yaşamanın imkansız olduğunu düşündü. Esrarengiz mektuplar Sophie'nin başını döndürmüştü. Mağarasına girip oturmaya karar verdi. Saklanmak istediğinde hep öyle yapardı. Ancak çok kızgın, çok üzgün ya da çok sevinçli olduğu zaman giderdim mağrıya. Şimdi de allak bullak olduğu için gidiyordu. Kırmızı ev büyük bir bahçenin ortasındaydı. Çiçek tahları, kırmızı ve yeşil frank üzümleri, çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla doluydu bahçeleri. Geniş çimenlikte bir salıncak, bir de büyük babasının yaptığı minik bir kulübe vardı. Büyük babası bu kulübeyi ilk çocukları doğumdan bir hafta sonra ölünce... Babaannesine teselli olmak üzere yapmıştı. Zavallı küçük kızın adı Mary'di. Mezar taşına şöyle yazılmıştı. Küçük Marycik aramıza katıldı ama sadece bir selam verip ayrıldı. Bahçenin bir köşesinde ahududuların hemen arkasında çiçeği de meyvesi de bulunmayan sık bir çalılık vardı. Aslında bir zamanlar bahçeyi ormandan ayıran eski bir çitti bu. Ama son 20 yıldır kimse ilgilenmediğinden geçilmez hale gelmişti. Sophie'nin babaannesi, tavukların bahçede serbestçe dolaştığı savaş zamanında bu çitin tavuk avlamaya çalışan tilkileri biraz olsun engellediğini anlatmıştı bir keresinde. Tıpkı bahçenin ön tarafındaki eski tavşan kümesi gibi bu çit de kimsenin işine yaramıyordu. Ama tabii Sophie'nin sırrından haberleri olmadığı için. Sofi kendini bildi bileli çalılıktaki dar geçidin farkındaydı. Oradan sürünerek geçince geniş ve boş bir yere geliyordu. Yani mağarasına. Burada kimsenin onu bulamayacağından emindi. Elinde iki zarfla bahçenin sonuna kadar koştu. Sonra emekleyerek çitin öbür tarafına geçti. Mağara o kadar büyüktü ki neredeyse ayakta durabiliyordu. Ama bu kez kalın köklerin üstüne oturmayı yeğledi. Dalların ve yaprakların arasındaki küçücük iki delikten dışarısını görebiliyordu şimdi. Ancak birer madeni 5 kron kadardı bu delikler. Ama bütün bahçeyi görmesine yetiyordu yine de. Küçükken buradan bakıp, annesiyle babasının ağaçların arasında kendisini aramasını seyretmek çok hoşuna giderdi. Sophie için evin bahçesi kendi başına bir dünya olmuştu hep. Ne zaman kutsal kitaptaki yaratılış öyküsünün cennet bahçesiyle ilgili kısmını dinlese, aklına mağarası gelir, orada oturup kendi cennetini seyredişini hatırlardı. Dünya nereden çıktı? Yo, hayır gerçekten bilmiyordu bunu. Dünyanın o muazzam uzaydaki küçük bir gezegen olduğunu Sophie de biliyordu tabi. Ama uzay nereden çıkmıştı ki? Tabii uzayın hep var olduğu da düşünülebilirdi. Nereden geldiği sorusuna cevap bulmak da gerekmezdi o zaman. Ama herhangi bir şeyin sonsuzca var olması mümkün müydü? İçinde buna karşı çıkan bir şey hissetti Sophie. Var olan her şeyin bir başlangıcı olmalıydı. Demek ki uzay da herhangi bir zamanda başka bir şeyden çıkmıştı. Ama eğer uzay böyle birdenbire başka bir şeyden oluşmuşsa, o başka şeyde herhangi bir zaman yine bir başkasından çıkmak zorundaydı. Sophie meseleyi ancak biraz öteye itebilmiş olduğunu fark etti. Eninde sonunda herhangi bir zaman, herhangi bir şey boşluktan ve hiçlikten çıkmış olmalı. Ama mümkün mü böyle bir şey? Bu da tıpkı dünyanın hep var olmuş olduğu gibi imkansız bir düşünce değil mi? Okulda dünyayı Tanrı'nın yarattığını öğretmişlerdi. Sophie her şeye rağmen sorunun en iyi çözümü sayılabilecek bu yanıtla yetinmeyi deniyordu şimdi. Ama sonra yeniden düşünmeye başladı. Tanrı'nın uzayı yaratmış olduğunu kabul edebilirdi. Ama ya Tanrı'nın kendisi ne olacaktı? Kendi kendini boşluktan ve işlikten mi yaratmıştı? Yine Sophie'nin içinden bir şey karşı çıktı buna. Tanrı her şeyi yaratabilirdi ama yaratıcı bir kendi olmadan önce kendini yaratamazdı ya. Öyleyse tek bir ihtimal vardı. Tanrı hep var olmuştu. Ama bu ihtimali zaten reddetmişti Sofi. Var olan her şeyin bir başlangıcı olmalı. Hay aksi. İki zarfı da bir kez daha açtı. Kimsin sen? Dünya nereden çıktı? Ne feci sorular. Peki bu iki mektup nereden gelmişti? İşte bu da aynı derecede sır dolu bir soruydu. Sophie'yi gündelik yaşamdan koparıp birden evrenin büyük sırlarıyla karşı karşıya bırakan kimdi? Üçüncü kez posta kutusunun yolunu tuttu Sophie. Postacı az önce gelmiş, her zamanki mektupları getirmişti. Kalın bir demet reklam çıkardı Sophie kutudan. Gazeteler vardı. Annesine de bir iki mektup gelmişti. Bir de kart Güney denizlerinden bir kumsal resmiyle süslü kartı çevirdi. Norveç pulları yapıştırılmıştı karta. Damgada BM taburu yazılıydı. Babası mı yollamıştı acaba? Ama başka bir yerdeydi babası. Zaten yazı da ona ait değildi. Adresi okuyunca kalbinin daha hızlı çarptığını hissetti Sophie. Hilde Mollernag, Sophie Amundsen eliyle, Clover Wayne 3. Adres doğruydu. Karta şunlar yazılmıştı. Sevgili Hilde, 15. doğum gününü sevgiyle kutluyorum. Eminim... Senin için gelişmene yarayacak bir hediye hazırlamak istememi anlayışla karşılayacaksın. Kartı Sophie'ye gönderdiğim için beni bağışla. En kolayı buydu. Sevgilerimle. Baban. Sofi eve koştu. Mutfağa attı kendini. İçinde fırtınalar kopuyordu sanki. Bu da neydi böyle? Sofiden bir ay kadar önce doğmuş bu hilde de kimdi? Koridora çıkıp telefon rehberini aldı Sofie. Birkaç kişinin adı Moller'di. Bazıları da Nack. Ama koskoca rehberde bir tane bile Moller nak yoktu. İngiliz karta baktı yeniden. Gerçek bir karttı işte. Pulları damgası vardı. Peki ama bir baba açıkça başka yere gitmesi gereken bir doğum günü kartını neden Sophie'nin adresine göndermişti? Hangi baba kızının doğum gününü dolan başlı yollardan kutlayıp şaşırtmaya kalkardı onu? Neden en kolayı buydu? Ve en önemlisi Hilde'yi nasıl bulacaktı? İşte kafasını şişirecek bir problem daha. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı yeniden. Şu birkaç saatte üç sırla karşı karşıya kalmıştı. İlki, beyaz zarfları posta kutusuna kimin attığıydı. İkincisi, mektuplardaki o zor sorular ve üçüncü sır, Hilde Moller Nak kimdi ve bu tanımadığı kızın doğum günü kartı neden Sofie'ye gelmişti. Bu üç sırrın birbiriyle bağlantılı olduğundan emindi. Çünkü şimdiye kadar çok normal bir hayatı olmuştu.